Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Bugün 07.03 2010 Pazar günü <gülüyor> Kalacık'tayız Kardeşlerimizin yerinde Evindeyiz Sohbet mevzumuz Daha önce devam edip gelen Risale-i Gavsiyeydi Onun Sonlarına yaklaşmış idik İnşallah bugün <gülüyor> Cenab-ı Hak nasip eder, belki sona erdirip bitirebiliriz. Son kaldığımız cümle <gülüyor> şöyle diyordu. Dedim ki ya Rabbi hangi namaz sana daha yakındır? O namaz ki içinde benden başkasının kalmadığı, kılanın onda kaybolduğu namazdır. Sonra dedim ki İndinde hangi oruç eftaldir? O oruç ki onda benden başkasının kaybolup benden gayri kalmaz. <gülüyor> yani o oruç ki benden başkasının o oruçta kaybolup benden gayrının o oruçta kalmayan oruçtur diye böyle <gülüyor> devam ediyor. Yani orucun ve namazın gerçek manada hakikatinden bahsedilmekte. Salat kitabında da belirtildiği gibi ilgili daha başka eski kitaplarda da belirtildiği gibi şöyle demişler Salatu gafilan Sehvi sücudest Salatu arifan Terk-i vücudest yani e, gafillerin namazı secde sehiv ile tamam olur. Ariflerin namazı ise vücutlarını terk etmekle tamam olur. İşte <gülüyor> gerçek manada miraç namazı denilen namaz bu. Miraç namazı <gülüyor> dendiği zaman e, düşünüyoruz sanki biz gökyüzüne çıkacağız, aşağıya çıkacağız. Orada Rabbimizin huzurunda namaz kılacağız. Tabii ki oraya çıkmamıza gerek yok. Rabbimiz burada da var çünkü sadece orada değil. Burada da var. Ancak biz gafletimizden soyunur isek, hayali varlıklar anlayışından çözülür isek, kendimizdeki hakkı bulur isek zaten kıldığımız her namaz miraç namazı hükmünde olur. İşte bunun gibi, hangi oruç eftaldir. Yani daha çok faydalıdır veya daha çok yüksektir. O oruç onda benden başkasının kaybolması. Yani <gülüyor> Rab'dan başkasının kaybolması kim kalacak? Bir Rabbul Alemin olarak hakkın varlığı kalacak o kişinin varlığında, gönlünde. Yani <gülüyor> oruç tutmak demek bir bakımın fiziki manada yemek içmeklerden uzak kalmak değil sadece. Bu e, Suri olan kısmı. Bunun <gülüyor> de, özü, batını de, olanı ise hem Suri olanlardan elimizi çekmek hem de, <gülüyor> de kendi varlığımızda mevcut olan beşeri hallerimizin hepsinden el çekmek kendimize ait işte yaşamımızdan benliklerimizden varlıklarımızdan kendimize ait esma-i nefsiyeden hepsinden el çekip yerine esma-i ilahiyeyi bırakmak o zaman işte o namazın içerisinde haktan başka kimse kalmamış olmakta. Ve o şekilde kılınan namazın ismine de ne deniyor? O budet deniyor. Kişi nefsiyle kıldığı namazın ismine ibadet, ama hakkı varlığıyla kıldığı namazın ismine ibadetin ismine de o budet deniyor. Ne işte? Onun için nasıl izah edilir diye sorulduğunda. İbadet kullan fiili ubudette hakkın fiili olarak belirtilmekte. Yani iki kişi düşünelim, iki oda içinde da yan yana da olabilir ama iki ayrı mahalde düşünelim. Birisi ibadet ehli, bir ibadet ehli birisi ubudet ehli, ubudet faaliyetinde oluyor. İşte o ubudette olan kimsenin beşeriyeti kalmadığından hak orada kendi namazını kendi kılmış oluyor. İşte münacat namazının bir yönü bu. Yani kuldan hak fiilini işlemesi. Yani attığın zaman senatdan Allah attı. Namaza durduğun zaman sen durmadan hak kendi kendine yani bir yönüyle e, mabut bir yönüyle abid oldu. Abid ve mabut hükümler ortadan kalkınca mabut kalkmayacağına göre abidin kalkması lazım geldiğine göre. O zaman orada sadece bir mabut kendi kendine ibadet etmekte hali ortaya çıkmakta. İşte benden gayrının kalmadığı namaz bu demek özetle. Sonra sordum hangi amel indinde eftaldir? Benden gayrının kalmayıp cennet cehennemin bulunmadığı, yapanın kaybolduğu ameldir. Benden gayrımın kalmadığı amel. İşte bu amelin isminden amel-i salih deniyor. Gerçek manada amel-i salih. Salah, ıslah halis olmuş namaz ibadet olarak. Şimdi amel-i salih dendiği zaman bilindiği bunun şeriat mertebesinde olan amel-i salih var tarikat mertebesinde amel-i salih hakikat mertebesinde amel-i salih marifet mertebesinde amel-i salih var işte burada bahsedilen amel-i salih yani amel marifet mertebesi itibariyle olan amel-i salih salih amel yani içine hiçbir nefsî manada herhangi bir şeyin karışmadığı amel, karışmamış olarak yapılan amel Amel Salih'in tarifi neydi? Bildiğiniz gibi programı haktan, tatbikatı kuldan. Amel gayr-ı salih programında tatbikatı da kuldan olan amel diye düşünebiliyoruz. Benden gayrım kalmayıp cennet cehennemin bulunmadığı, yapanın kaybolduğu amel. Şimdi genelde <gülüyor> insanlar bizler İki esas üzere ibadet yapmaktayız ki şeratın zahirde bu amir, bu hükümle amir. Tarikatta da bu aynen devam ediyor. Ve bu ıı, mertebelerin ana dayandığı dört kelime var. Bilindiği gibi sohbetlerde sık sık geçmekte. Bunun birisi günah, birisi savap, birisi cehennem, birisi cennet. Yani şerat ve tarikat mertebelerinin asli dört rütmü bu. Bunların üstünde durmakta. Yani kişi <gülüyor> iyi ameller yapmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a kendisini sevdirecek, beğendirecek. Cenab-ı Hak da onu cennetine koyacak. cehennemden uzak tutacak. Şimdi <gülüyor> cehennem sevgisi de, cennet korkusu da <gülüyor> ikisi de bunların nefsi manada olan bir duygusallık. Yani nefsine bir yerde fayda sağlamak, diğer de nefsini zarardan korumak. İşte bu hükmün kişide kalmadı. Yani cennet talebi ve cehennem korkusunun kalmadı. Yani cennet cehennem var imiş şarkı olmuş ne umurum gibi. İşte menfaatsiz ibadet etmek bunu gerektiriyor. Cennet talebi olmadan ibadet etmiyor. Ama Cenab-ı Hak şerat ve tarikat mertebesinde cennetini vaat ediyor. Cehennemiyle de korkutuyor. Neden? Burada kimlikler var. Çünkü ikilik üzere kul, abd var ve de rab, mabut var. Öyle olunca da onların günah ve sevapları yüzünden neticede gidecekleri bir mekana ihtiyaç var. Bu mekanda ahirette günah karşılığı olan cehennem, sevap karşılığı olan cennet. İşte bütün bunların bakın cennet ve cehennemin bulunmadığı bir düşünce tarzı içinde olmak. Yapanın kaybolduğu yani amel salihi, hakikat ve marifet mertebesinde işleyen kimsenin bu amelinde kaybolduğu, yani kendi varlığının ortadan kalktığı bir ibadet, eftaldir diyor. Şimdi günaha göre sabah eftal. Şeriat mertebesine göre tarikat mertebesi eftal. Tarikat mertebesine göre hakikat mertebesi eftel. Hakikat mertebesine göre marifet mertebesi eftal Bütün bunların hepsini de bünyesinde bulundurmak da hepsinden eftel. Çünkü şeriat mertebesi diye onu terk etmek, tarikat mertebesi diye bunu terk etmek e, mümkün olmaz. Ama başlarda bunların terk edilmesi lazım terk edilmesi lazım derken hükmünün üstümüzden kalkması yönüyle değil. Yani tedbikat yönüyle terk değil İdrak yönüyle o mertebenin terk edilmesi lazım. Yani şeriat mertebesinde de namaz kılınacak. Marifet mertebesinde de namaz kılınacak. Ancak namazı kılarken şeriat mertebesindeki ikilik anlayışı terk edilecek. Bakın oradaki anlayış terk edilecek fiili terk etme değil yanlış anlaşılmasın <gülüyor> sözlerimizden çünkü o şer'i olarak yaptığımız fiillerin içerisinde bütün bu mertebeler mevcut ama biz onun içerisindeki mertebelere nüfuz edemezsek nafiz bak nüfuz edici içerisine girici yayılıcı vasi o mertebedeki hakikatleri nüfuz edersek o şekilde biz sadece suretinde kalmış oluruz. Yani eğildiğin zaman bunun ismi ruku, ayağa kalktığın zaman bunun ismi kıyam secdeye vardığın zaman bunun ismi secde diye. Sadece isimlendirilmiş bir namaz değil. Secde de secde nedir? Kıyamsa kıyam nedir? işte her mertebede bulunan hususiyetleri değiştiğinden terk edilecek olan şey bir evvelki anlayış terk edilecek işte terk edilen mertebe şeriat denilen mertebe orası tarikat denilen mertebe orası e, <gülüyor> faaliyet hüküm aynı ile yapılacak ama oradaki anlayış ileriye doğru terk edilecek geriye doğru terk ediliş değil ayrıca Şimdi buraya çıkarken e, zeminden girdik değil mi? E, bu bina ile ilgilidir diye e, zemin katta otursak aynı bina ama orasını terk etmemiz gerekiyor. İnkar etmemiz değil. Oradan giriyoruz yukarıya merdivenlerden bak her kata işte oturduğumuz yer burası olduğu için buraya gelmekteyiz ama aşağıdaki katları yıktık mı, bitirdik mi, sona erdirdik mi? Yok. Oradan geçerek geliyoruz. Onun için yanlış anlaşılmasın. Şeratı terk etmek demek, şiirleri terk etmek değil. İkilik anlayışı ile yapılan bir ibadet şeklini terk etmek olacak. İşte kişi hani onlar namazlarında haşiun, huşu içindedirler, diye ayet geçmekten. Huşu dendiği zaman bu kelimeyi de yine şerat, tarikat, hakikat, marifet mertebelerinden anlayış şekli var. Ki öyle de olması lazım zaten. Kişi hangi mertebedeyse bu huşu, haşyet şeysini, karşılığını, duygusunu, ilmin yahut yaşantısını o şekilde almamakta. İşte burada huşudan kasıt bakın kimileri korku diye bunu alırlar hakkın varlığından korkma çekilme diye alırlar kimileri işte zevk diye alırlar kimileri bir başka şekilde yorumlarlar buradaki husu bakın kendi nefsaniyetinin çekilerek o çekilmede bir kayma yani bir, bir geçiş olmakta. onun yerine hakkın varlığının istilası demek bakın o olmak, nefsaniyetimin çekilip çekilip yerine hakkın varlığının istiva etmesi demek. Huşunun gerçek hali. İşte bu şekilde, cennetten, cehennemden geçtikten sonra bu şekilde yapılan e, ibadette yapanın kaybolduğu ibadet eftaldir. Yani daha faziletlidir, fadıldır diye ifade etmişler ve devam ediyor hangi gülüş indinde eftaldir? ağlamayarak tevbe edenlerin gülüşü ağlamayarak tevbe edenlerin gülüşü hangi gülüş indinde eftaldir? ağlamayarak Tevbe edenlerin gülüşü Düşündü bakalım nasıl, Ne demek bu kelime Ağlamayarak Tevbe edenlerin gülüşü Hangi gülüş indinde eftaldir Ağlamayarak Tevbe edenlerin gülüşü Hani bir hadis şerifte geçer ya Fazla gülmeyiniz Yani çok fazla gülmeyiniz e Çünkü gülme kalbi kararttır Derler Ağlamayarak tövbe edenlerin gülüşü. Yani bir yerlere gelmiş o kimse kendi varlığından geçmiş. Kendi varlığından geçmiş. Ağlamanın bir karşılığı yani ağlamanın sebebi, sebep verdiği şeylerden bir tanesi kişinin kendi varlığının olmasıdır nefsî manada kendi varlığının olmasıdır. Kendi varlığının olması dolayısıyla yapmış olduğu günahları kendine bağladığından ki o o şekildedir. O zaman bu Ya Rabbi ben şunu yaptım bunu yaptım diye itirafta bulunması hakka kendi kendine hakka itirafta bulunması ve e, nefsini e, suçlu tutarak suçlu sayarak kron derecede geçerli olan odur. Ağlayarak tevbe edilmesidir orada. Yani yapmış olduğumuz bir günah veya bir suçtan pişman olmuşuzdur. Ağlayarak ya Rabbi benim tevcelerimi kabul et diye yalvarmışızdır. İşte bu ağlayarak yapılan tevbe nefsi manada olan bir tevbedir. Ama burada ifade tam ters, ağlamayarak tevbe edenlerin gülüşü. Ya ağlamayarak nasıl tevbe edecek bu? Yani ağlayacak ki beşeri varlığında bir eksikliğim oldu ya Rabbi. Hem de samimi şekilde ağlayarak tevbe edecek. Ama ağlamayarak demek ki kişi de, yani şu ifadede böyle bir beşeriyet kimlik anlayışı yok. Ama tevbe eden, diyor tekrar ayrıca, ha, işte buradaki tevbe, bak ah yolda gelirken konuştuğumuz ve geldi. O kişi artık kendi kimliğinden geçmiş. Yani özü itibariyle, hakikati itibariyle kendinden geçmiş. Kendinden geçmiş ama kendine uluhiyet izafe etmeden tekrar bireyselliğiyle hayatını sürdürüyor. Ama eski bireyselliğiyle değil işte <gülüyor> suç işlemediği halde bak, suç işlemediği halde ama beşeriyetinin olması dolayısıyla beşeriyetinden tövbe ediyor ağlamayarak neden? çünkü o beşeriyetinden geçmiş bir sefer beşeriyetinden geçmiş ama e, ne kadar geçerse geçir ama bir beşeriyeti var gene. ama hükmü yok bu beşeriyetin üstünde işte Hükümsüz bir şeyden tövbe ettiği için ağlamak gerektirmiyor. Duyuyor, <gülüyor> <gülüyor> karışık oluyor. İşte ağlamayarak tövbe edenlerin gülüşü buradaki gülüş kahkaha ile olan gülüş değil. Sadece hani nasıl kahkaha ile güldüğü zaman kişi kendisinde bir huzur meydana geliyor bir rahatlama geliyor bir açılma, dökülme meydana geliyor işte kendi varlığında hakkın varlığı olduğunun idrakinde bulunması o hususunu veriyor kendisine o güzelliği, o hususiyeti veriyor bu da gülüş demek oluyor çünkü bu dünyadaki siillerin en huzur vericisi olan gülmedir değil mi? diğer bütün fiillerin yanında en rahatlatan insanı gülmedir. Gerçi ağlama da rahatlatır. <gülüyor> Ayrı konu ama o istisna olur. Bak ağlamayarak tevbe edenlerin gülüşü. Ağlamayanların gülüşüdür de diyebilirdi ama orada tevbeyi koymuş. İşte buradaki tevbe bizim beşeriyetimizi bildiriyor. Ağlamayarak demesi Tevhid hakikati tevhid ehli olduğunu bildiriyor kişinin ve bunun neticesinin ki tabii bir gülüş olduğu açık ortada. Buradaki gülüşten kasıt güldüğü zaman nasıl kişi huzur bulmakta işte gülüşte bakın başka hiçbir mahlukta olmayan bir hususiyet kişinin cemalinde ortaya çıkıyor. Elinde gülüş ortaya çıkmıyor, kafasının arkasında çıkmıyor, ayağında çıkmıyor. Bak, gülüş dediğimiz zaman cemalinde bir güzellik oluşuyor. Gülüşten kasıt o. İşte biz de kendi varlığımızı cemal ilahiye idrak ettiğimiz zaman o gülüştür. Ve bir ömür boyu süren gülüştür. Yoksa 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika ya belirli bir sürede olan gülüş manasında değil. Kelimeleri çok iyi yerinde anlaşılması, anlamamız, kullanmamız gerekmekte. Bakın ağlamayarak tövbe edenlerin gülüşü. Oraya diyebilirdi ağlayarak tövbe edenlerin gülüşü deseydi o beşeri bir gülüş olurdu. Yani nefsimiz var bir suç işlemişiz. Ağlayarak aman ya Rabbi işte biz şunu ettik bunu ettik sen etme eyleme diye. Onun sonunda da Cenab-ı Hak gönülden bir müjde vermişse o huzur manasında bir gülüş. Teşekkür ederiz ya Rabbi manasına. iyi olarak ama ağlamayarak tövbe edenlerin gülüşü dendiği zaman e orada iş tamamen değişiyor. Ağlamıyor. Neden? Ağlamasına gerek yok. Çünkü vaktiyle çok ağlamış. <gülüyor> çoğu gözyaşı akıtmış içine dışına neyse sonradan bakmış ki artık ağlayan da hak kendisi de hak her şey hak işte ama yine bir beşeriyeti var nezaketi itibariyle ya Rabbi istiğfar eder her gün yapılan şey zaten istiğfar türlü türlü işte bazı kimseler şeriat mertebesinde istiğfar başka tarikat mertebesinde başka hakikat marifet mertebesinde istiğfar başka marifet mertebesindeki istiğfar Rabbi kusura bakma bu mertebede kalmışım bunun daha ilerisi de var günahtan münahtan istiğfar değil oradaki irfaniyetinin bir daha yukarıya bir şey daha yukarıya ki bu Efendimizin istiğfarıdır o da diyor yani ben 70 veya 100 defa istiğfar ederim günde Efendimiz. Bunu batılılar almışlar, araştırmışlar, araştırmışlar. İslam'daki eksikleri nereden buluruz diye. E, Yaho şahitleriyle konuşmamızda dediler ki bir gün, yeryüzünde tek insan vardır günahsız, masum, o da İsa'dır. Böyle diyorlar, biz aleyhisselam diyoruz, törmet ediyoruz. Onlar İsa diyorlar, sıradan bir insan gibi sanki onlara. Ne kadar değer verdikleri oradan anlaşılıyor. O'dur günahsız. Adem Aleyhisselam günah işlemiştir. Bu günah çocuklarına geçmiştir. Hepimiz günahlı olarak geliyoruz yeryüzüne. Ki ne kadar yanlış bir anlayış bu. Dede baba bir günah işlemişse çocukların onda suçu ne olabilir ki? Yani herkes ayrı bir varlık. Ama onların kendilerine göre işte düşünceleri, öyle kurguları öyle diyorlar. Ve haşa Hz. Muhammed de günahlıdır. E niye? E kendisi hadisinde söylemiyor mu diyor ben de istiğfar ederim binde 70 veya yüz kere istiğfar ederim. E günah var ki istiğfar ediyor diye bunu mesnet alıyorlar yanlış anlamalarından dolayı. Kalbuki Efendimizin geçmiş ve gelecek bütün günahları zaten <gülüyor> affedildi Yasin suresinde açık olarak belirtiliyor diye gelecek ve geçmiş ve gelecek bütün günahların affedildi. Ee, neden affedildi? Yok ki zaten günahı yok ki zaten ama o bizlere göre, günahkar olan insanlara göre onun günahları affedildi deniyor. İşte bunu mesnet alınıyor da onu yani İsa Aleyhisselam tek günahsızdır yeryüzünde Muhammed dahi günahlıdır diye haşa bunu veriyorlar. İşte ağlamayarak tevbe edenlerin gülüşü ağladığı zaman <gülüyor> gerçi <gülüyor> insan her zaman ağlar yani sadece günahlara tevbe bakımından ağlanmaz muhabbet aslı olur o ayrı konu yani burayla onun ilgisi yok ihtisaz olur hassas bir zamanı olur yine <gülüyor> ne kadar içimiz hak olursa olsun dışımız yine kuldur, aptır yani mahluktur dışımız. İşte bu mahlukiyetimiz yüzünden tevbemiz var her zaman. İşte özlerinin hak olduğunu idrak ettikten sonra ama beşeriyetlerinin de hakkını vermek suretiyle tevbe edenlerin gülüşüdür. Eftal olan gülüş. Hangi gülüş indin deftaldir? Ağlamayarak tevbe edenlerin gülüşüdür. İşte buradaki gülüş, cemal ilahinin veçi veci İlahi'nin ortaya çıkmasıdır. Hani <gülüyor> Efendimiz'in ''Men re'ani fakat re'el hak'' dediği hakikatin zuhur etmesidir kişide. İşte o veci zuhur ettiği zaman, o vecihte o Cemal-i ettiği zaman, Orada o gülüş devam etmekte Kesilmeyen bir gülüş Olmakta Ama bu gülüşün kahkası Herhangi bir sesi soluğu olmadığı için O gülüşü kimse anlayamazlar. O gülüş Mana itibariyle olan bir gülüştür çünkü Ve devam ediyor Hangi tevbe indinde eftaldir Masumların tevbesi <gülüyor> Ne demek Masumsa niye tevbe edecek yani günahsızsa tövbe etmese sebep var mı demek var böyle bir şey ki bu ifade kurulmuş hangi tövbe indinde eftaldir masumların tövbesi masumdan kasıt ne korunmuş muhafaza edilmiş beşeriyetinden kurtulmuş selam isminin zuhuru olmuş o mahalde ve masum, masum yahut olmuş işte yukarıda da dediğimiz gibi hakikati itibariyle beşeriyetinden masum olmuş. Yani beşeriyetinden kurtulmuş, beşeriyetini aşmış. Kendinde hakkın varlığı e, hakikati itibariyle zuhura gelmiş. Ama bu böyle olduğu halde yine ee, geçici olarak bir beden taşıdığından, beşeriyet yönlü bir beden taşıdığından işte bu bedeni itibariyle şeriat mertebesinden tövbesi bütün tövelerden eftaldir demek istedim. Yani hakikatinde hakkım var mı ama zahirinde de beşeriyeti olması dolayısıyla beşeriyetinden tövbesi masumların tövbesi böyle olmuş diye belirtiliyor, böyleymiş diye belirtiliyor. Hangi ismet indinde eftaldir? Tevbekarların ismeti, ismet, safiyet, korunmuşluk bilindiği gibi birçok karşılıkları var o kelimenin de. Yukarıdaki gibi, masumların tervesi gibi orada da aynı şekilde. Hangi ismet indinde eftaldir? İsmet iki türlü. Birisi, beşeriyetimiz itibariyle olan ismetimiz, kendimizi korumamız, iffetimiz, <gülüyor> hakikatimizi muhafaza etmemiz şer'i hükümleri muhafaza etmemiz mevzi bir şey karıştırmamamız oraya işte bir de hakkın indindeki ismetimiz yani hakkın varlığını, safiyetine beşeriyetimizi karıştırmamamız bu ismettir iffettir İşte bu da yukarıda belirtildiği gibi anlatılmaya çalışıldığı gibi tevbekarların ismeti, ismetidir neden tevbe etmektedirler ve şeriyetlerine düşmekten veya düşmemekten kurtulmak için tevbe etmektedirler ve devam ediyor sonra sordum ki yaz Gavs-ı ilim sahibi için yol yoktur ta ki indindeki ilmi inkar etmedikçe eğer ilmini terk etmezse şeytanın lisanı olur o varlık yani o kimse şeytanın lisanı olur. İlim sahibi için yol yoktur ta ki ilmindeki ilmi inkar etmedikçe. Yani ilim sahibine ilmin yolu yoktur. İlmin yolu kapalıdır. Ne zaman açılır bu? <gülüyor> Kendi ilmini inkar etmedikçe gerçek manada ilim yolu o kişiye açılmaz. Şimdi <gülüyor> Birçok eğitim, öğretim ve öğrenim sistemleri var. Genelde buradaki bilgiler nefsin üzerine bina edilmekte. Ve bu bilgiler kişinin nefsini geliştirmekte, kişi farkında olmalı. Yani nefsi benliğini geliştirmekte. Her öğrendiğimiz bir şey bize nefsinizden bir genişleme, yani nefsi genişleme yapmakta. İşte biz ne kadar nefsi manada genişlersek, nefsi manada bilgi sahibi olursak Hakk'a ulaşmamız o kadar sıkıntıya girer. Yolumuzu o, o derece kapatmış oluruz. Yani nefsi manada ne kadar çok öğrenmiş isek, bilmiş isek Hakk'a giden yolumuz o kadar çok terdelenmiş olur. Onun için <gülüyor> Efendimiz de bir yönüyle El-Fahri Fakri fakirlikle iftihar ederim dediği bu hususun içerisinde ilmi fakırlık da var. Peygamber Efendimiz zaten hiçbir zaman ben şunu biliyorum, ben bunu biliyorum demedi ve kendine verileni verdi, hepsinden bir şey vermedi. Neden? Nefsine adi bilgisi yoktu zaten. Yani kitap okumadı bir başka şeylerle meşgul olmadı yazı ile ile şiirle edebiyatla falan hiçbir şeyle meşgul olmadı. Demek ki o ilmi yönden de o kadar fakir idi ki Bakın ondan daha ilimsiz bir insan yoktu yani, zahiri manada diyorum. İşte böyle bir boşluk böyle bir safiyet, böyle bir temizlik üzerine ıkra sonradan kuy, sonradan vetlu, sonradan veskür şekliyle kendisine ilim geldi. Yani kendine mal etmedi, kendinden de zuhur etmedi. Kendine hak tarafından tertemiz tıkladığı ee, Tabtaze bir ilim verilmiş oldu. İşte <gülüyor> ilim sahibi için yol yoktur. Eğer bir insanın <gülüyor> beşeret ilmi, zahiri ilmi, tıp ilmi, diyor avukatlık ilmi, ne diyorlarını, hukuk ilmi gibi diğer zahiri ilimleri nefsine mal ederek okumuşsa onun artık hakka dönmesi çok zor olmakta. Çünkü o ilim sahasını o ilimlerle doldurmakta, doldurmuş olmakta ve bunda nefsine mal etmekte ben öğrendim, ben biliyorum, ben yaparım, ben ederim gibilerde. İşte bu ilmi terk etmedikçe, bu ilmi terk etmedikçe derken ilmin kendisini terk etmedikçe değil hukuk ilmi de, tıp ilmi de işte bilmem diğer ilimler de coğrafya, tarih ilmi de insanlar lazım nefsine mal etmeyi terk etmedikçe ilimlerin hepsi olacak ama benim ilmim ben biliyorum ben ediyorum hükmünü kaldırmadıkça ilahi ilme yol bulması mümkün değil işte diyor ilim sahibi için yol yoktur Ta ki indindeki ilmi inkar etmedikçe, ilmi inkardan kasıt, ilmin kendisini inkar etmek değil, kendine mal etmeyi inkar etmesi. Yani ben bunu biliyorum, ben ediyorum diye. Evet o gün, bugün ya kim neyi nerede ne zaman okunuşsa o ilmi öğrenmiştir ama o ilim onun değildir o bir süreçtir. Neden? Çünkü bugüne gelen tıp ilmi de hukuk ilmi, işte coğrafya ilmi, tarih ilmi, hesap ilmi ne ilmi olursa olsun 10.000 senelik insanlık tarihinin müşterek ilmidir o. Kişinin bir kişinin ilmi değildir. O bir kişi öğrenmiş olabilir ama kendisi onu ortaya getirmedi. Getirenlerin tecrübelerinden yararlandı ve o toplu olarak o bilgiyi almış oldu. Ama o ilim kendi ilmi değildir. Onda da emanettir. İşte bu ilmi <gülüyor> nefsine mal ederse, ben doktorum, ben avukatım, ben bunu biliyorum, bu ilim benim ilmimdir gibilerde kendine mal ederse zaten di ilmi ilahiyenin yolunu o kendi kendine daha baştan kapatmıştır. Ama bütün bu ilimler, zahiri ilimler medreselerde okutuluyordu. Eski tarikatlarda da dergahlarda da okutuluyordu bu ilimlerin hepsi evvelce. Yani, musiki bir, bir ilimdir. Hepsi tahsil ediliyordu. Okutuluyordu. Hem de hakkıyla birlikte okutuluyordu. Sonra ne olduysa işte medreselerden bu ilimler kaldırıldı dergahlardan kaldırıldı sadece din ilimleri kaldı öyle olunca da şeyin gerisinde kalındı zamanın gerisinde kalındı işte bu kendindeki bu ilim anlayışını kaldırırsa şimdi belki biraz siyaset olacak ama bizim işimiz siyaset değil hiçbir zaman olmadı olmaz da gerek de yok zaten ancak gözümüzün önünde cereyan eden hadiseler ama bunların da yeri geldiğinde yahut icap ettiğinde bahsetmek de <gülüyor> gerekiyor misal olması bakımından şimdi <gülüyor> bir gün <gülüyor> bir yerden bir tıp derneğinin başkanı yani büyük bir şehrin tıp derneğinin başkanı çıkıyorlar konferans verecekler. Verdikleri konferans, e, kendi ilimleri düzeyinde olması lazım. Geliyorken, yani ihtisasları içinde olması lazım. Geldiği halde bambaşka yerlerden den vuruyorlar. Ve bir tanesi de şöyle diyor. Benim <gülüyor> birey aklım, bakın dört kitabım, yani bu kadar müthiş bir sözü dehşet, dehşet veriyor sana. 4 kitabı alır da 4 kitap hiç kalır yanında diyor yani Benim aklım o kadar geniş ki Demek istiyor Bak ne büyük bir nefs var 4 kitap hiç kalır içerisinde Diyor yani 4 kitabı alır da Hiç kalır yanında Bak 4 kitap Aklına girecek de 4 kitap Kendisi daha ondan geniş olacak şu Nesliye Marenin azamesine bakın. Yani, yani, Neyil ki tıp adamının bu en ailenin söylüyor Hesulat. Çünkü vücutla, varlıkla ilgililer. Daha henüz bedenin hücrelerine ulaşmış değil. İnsanoğlunun tüp ilmini on bin senelik tecrübesi oraya ulaşmış değil. E, kendi beyninin ne olduğunu haberinde değil kişi. Ne yapıyor o zaman? Dört kitabı kitap bana hiç gelir diyor. Yani benim aklım o. o onun yerine daha çok geniştir diyor. Ve buna işte burada bahsedilen <gülüyor> Allah'ın ilmi artık gelir mi Altı verilir mi gibi. Yani işimiz <gülüyor> siyaset değil, kişiler de değil ama bu söz o kadar acayip bir söz ki işte buradaki kendi <gülüyor> ilmini yok bilmedikçe yani terk etmedikçe inkar etmedikçe yani nefsani olarak inkar etmedikçe ilmini terk etmezse o şeytanın lisanı olur o varlık. Ne kadar açık işte şeytanın iblisinin ta kendisi. Benim diyor ya, benden daha üstüm yok gibiler. Çok ibret verici bir hadiseydi. Demek ki yaşıyoruz bunları. Yaşanıyor bu alemde yani. Ve devam ediyor Gavs dedi Rabbim Teala'yı gördüm ve sordum Ya Rabbi aşkın manası nedir? Ya Gavs dedi Aşk ol bana aşık Aşk ol bana Aşık benim Ve aşık benim Kalbini benden gayrından çevir ve fari kıl Şimdi okuyalım. Gauss dedi ki: "Rab'bim Teala'yı gördüm ve sordum. Ya Rabbi aşkın manası nedir?" Ya Gauss dedi: "Aşk ol bana." Ya, ha. Evet, aşık ol bana değil. Aşk ol bana. Şimdi aşık ol bana dese orada ikilik var bak. Aşk ol. Aşık ol demiyor. Aşkın kendisi ol bana diyor aşık benim ve aşk da benim kalbini benden gayrıdan çevir ve fari yıkıl <gülüyor> ne kadar müthiş ifadeler diyeyim hani bazıları diyor ya işte zamanın ben kalsıyım şu suyum bu suyum işte en büyük benim şuyum var, şuyum buyum. E kardeşim şeyini getir diyoruz. Madem oysa oraya yakışır bir işaret getir. Yani bir şey getir. Bak diyor ki işte kendisi demiyor e, bir bakıma. Galsül Azam olduğu bu Hazretimizin herkes tarafından belli yani tasdik edilmiş. Ama kendisi ben Galsül Azam dediğini ben bilmiyorum. Ee, çevresindekiler onu onu veriyor. Ama beyler diyor ki ben Gavs'ım. Azam muazzam Gavs'ım veya şöyle Gavs'ım, böyle Gavs'ım. Kendileri ilan ediyor Gavs'larına. İşte o söyledikleri zaten onun ispatı oluyor ki o değil. şeyini getir o zaman. Gavs'a mesnetini getir. İşte bak mesneti bu. Gerçek manada Gavsiyet sözü. Yani uluhiyet, ilahiyet sözü. Bir, e, herhangi bir e, hikaye kitabında di, dini şer'i kitapta fıkhi kitapta bu sözleri bulmasın mıkanına e, değil işte gafsiyet mertebesinden gelen bir söz yani şu ispat ediyor e, Abdülkadir Geylani Hazret'ten hiçbir yazısı kitabı olmasa şu Risale-i Gafsiyye yetiyor zaten bütün içerisinde mevcut çünkü neler varsa o kadar öz bir terkip yapılmış ki aç, açıldığı kadar aç. İşte biz bunu <gülüyor> zahiren bitirmeye çalışıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Ama her tekrar okusak tekrar bir başka şey çıkacak. Tekrar okusak tekrar bir başka şey çıkacak. Çünkü muhtevası geniş, zengin. Bir kapı açıyorsun sonsuz bir şey açılıyor önüne. Daha açılıyor. Gauss dedi ki dedi Rabbim Teala'yı gördüm ve sordum ya e hadi o kal söylesin bakalım Rabbim'i gördüm şunu sordum bunu sordum bana böyle dedi e desin bakalım hadi efendim bana şöyle dendi o oh, dendi o oh, hayalden dendi yani mesnedi nerede dendiyse mesnedi yok ortaya da kendisi mesnedi de kendisi <gülüyor> olur öyle şey ben bana şahidim e ne kadar dinlerler her neyse yani işimiz herhangi kimseyle değil her zaman söylediğimiz gibi misal olması bakımından söylüyorum. Yani. Allah razı olsun herkesten. Razı olmuş ki zuhura getirmiş onu. <gülüyor> Bize de düşmüyor derdi zaten. <gülüyor> Allah Teala'yı gördüm ve sordum. Bakın gördüm ve sordum. Bu görüş nasıl bir görüş acaba? bizler gibi ya bir varlık gibi, ağaç gibi, kuş gibi işte bulut gibi, güneş gibi bir şey olarak mı çıktık karşısına? Gördüm ve sordum diyor. Ya Rabbi aşkın manası nedir? Sorduğu sözde öyle namazın rükünleri kaçtır değil mi? Aşkın sorar. He. Aşkın üstünü görmüyor çünkü. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Tur dağında o kadar yakın sesleniyor ki Ya Rabbi madem bu kadar yakınsın bana e, beni bana göster kendini diyor. Yani sesini duy Yanında adeta. Ey ya Rabbi bu kadar yakınımdasın kendini göster. Bak, mertebe muhseviyet ya tenzih mertebesi ve koskoca bir ulul azim peygamber Gelen cevap Lenteraniya Musa sen beni göremezsin diyor. Ama burada ümmet Muhammed'in bir zuhuru bir e, muhabbetlisi. Allah Rabbim Teala'yı gördüm ve sordum diyor. Ben, muhabbete bak, şeye, güzelliğe bak. E, bir de Naz'a bak. <gülüyor> gördüm ve sordum. Görürsün de forma yeri değil burası. Sen bana neyi soruyorsun? Olabilir. Bak naz var, niyaz var. Ayrıca de orada yani nasıl bir muhabbet var? Yani padişahın uzunluğuna çıkacaksın. Padişah şu şöyle midir, böyle midir? Avandan bir kişi. E Sigecek, soracak. Nereye soracak? Tutarlar kolundan, fırlatırlar, atarlar. Ama bak öyle orada bir şey yapılmamış ona. Cenabı ı Hakk'ın yanında melekleri yok mu? Çevresinde Yalnız mı girdi bu alemde? <gülüyor> <gülüyor> Korumasız mı girdi? <geziyor? gülüyor> <gülüyor> Korumasız mı? <geziyor? gülüyor> <gülüyor> Korumasız <mı geziyor? gülüyor> <gülüyor> Demek ki Rabbimiz o kadar <gülüyor> lütufkar yeter ki biz işte oraya girme isteğini göster, nezaketini ve irfaniyetini evet. <gülüyor> gösterelim Hı? He. O. Nasıl derim? Yarattı görebilir miyim diye sormuyor. Sormuyor, gördüm diyor. Açık olarak gördüm diyor yani iradeye bak yani ümmeti Muhammed'deki irade bu ama bundan evvelki kavimlerden hiçbirisi ha, koskoca peygambere hayır o ediyor göster kendini diyor hayır sen beni göremesin diyor ama burada bir ümmeti Muhammed'in mensubu gördü ve sordu diyor ayrıca sanki mahalle arkadaşı <gülüyor> <gülüyor> eski asker arkadaşı ya. aşağı. Yani o kadar güzellik var, o kadar yakınlık var. Rabb'a de uzak değil ki zaten. Ya gördüm ve sordum. İ İsa aleyhisselam <gülüyor> gördü ama soramadı bir şey. Anlatamadı da. <gülüyor> Neden gücü yetmedi çünkü. Gördü o öldü karnını. <gülüyor> Fani oldu fena rus fela fillah oldu. Ama bu sözü söyleyen bak gördüm ve sordum bakabillah'ta. Görmek ve sormak bir irade. İrade de hayat sahibi olmak demek. E, o da e, hayat sahibi de baki olmak demek. da olmak demek. Ve de soruyor aşkın manası nedir? ya Aşkın manasını cevaplarken de yaz ağız dedi. Aşk ol bana. Yani tahsis hususi olarak benim aynam oldu. Yani aşık ol bana demiyor bak. Aşıklıkta ikilik vardır. Aşkta ise teklik vardır bak. Aşkın kendisi ol. Madem bir şey istiyorsun. Aşkın manasını soruyorsun. Sen kendin aşk ol da bunu müşahedeli olarak yaşa. Hani birçok şeyler var. Tabi bu aşk hakkında söylenmiş. Aşık oldur kim kılar evet. canını feda cananına kılmayan işte devam eder o şarkısı vardır. Canını cananına feda etmeyen anlaşılır noksanına yani onun noksan olduğu anlaşılır diye şimdi tam aklıma gelmedi hatırlıdı olanlar bilerler. Kimdeki bu aşk yoksa noksan olduğunu anlasın demek istiyorum yani. Şimdi aşk, aşık maşuk diye bir üçleme var. Bu üçlemenin birleşmesi, yani hepsinin birlikte aşk, aşık, maşruhun birleşmesi aşkın kendisi olmakta. Evet şeyimiz doldu burada keselim.